Elhamdülillah, vessalatu vesselam ala Rasulillah. Namazla ilgili arada sırada bazı sorunlar yaşıyor musunuz? Veya arada sırada değil, çoğu zaman problemler mi yaşıyorsunuz? Namaza karşı bir isteksizliğiniz mi var? Bugün başlayacağım, yarın mutlaka veya şu zaman başlayacağım diye söz mü veriyorsunuz? O günler geldiği zaman yine başa mı dönüyorsunuz veya namazı kılıyorum ama daha önceki o huşu, o lezzet yok mu diyenlerdensiniz. Daha evvel, yıllar öncesinde ben şöyle namaz kılardım ama şimdi o heyecanı, o hali yaşayamadığım için bir türlü namaza başlayamıyorum mu dersiniz. Namaza başlıyorum, sonra terk ediyorum. Bir başlıyorum, bir daha terk ediyorum. Ve bu bende büyük bir vicdan azabına sebebiyet veriyor. Çözüm de bulamıyorum. Ne yapmam lazım diyenlerden misiniz? Bizim ebedi bir düşmanımız var. Bu düşman en önemli silahlarından bir tanesini işte burada kullanıyor. En önemli ibadet, İman ettikten sonra en önemli yapmamız gereken ve sorgu sualde ilk sorulacak ibadet, namaz. Namazla ilgili olarak şeytan içimize durmadan fitne atar. Çünkü bu şeytanın görevi. Şeytan, kadın veya erkek bir Müslümanın derecesinin yükselmesini istemez. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyorlar ki Bil ki sen Allah'a her secde ettiğinde Allah bununla bir dereceni yükseltir ve bir günahını bağışlar. Ve yine insanoğlu secde ayetini okuyup secde edince şeytan ağlayarak uzaklaşır ve şöyle der Eyvah! insanoğluna secde etmesi emrolundu. O da secde edip cenneti hak etti. Bana da secde etmem emrolundu. Bense emre karşı gelip cehennemi hak ettim. Peşimizde böylesine düşman ve bugünün tabiriyle kendini profesyonel hale getirmiş, Milyarlarca insanla uğraşmış bir düşman varken onun içimize isteksizlik hali atması, bahaneler getirmesi ve bizi en yüce, en nazik, en nezih bir ibadetten alıkoymaya çalışması onun mesleğinin gereğidir. O halde namazdan yılmamak başarabildiğimiz kadarıyla namaz kılmaya özen göstermemiz icap ediyor. Birazdan bahaneler ve bu bahaneler akla geldiği zaman neler yapabiliriz'i de konuşacağız. Ama bu girizgahta söylemek isterim ki isteksiz olduğunuz zamanlarda hiç oralı olmadan namazın bir borç olduğunu hatırlayarak namaza devam edeceğiz. Nasıl ki birinden bir borç aldık, kiramızı vermemiz gerekiyor, en azından öyle düşünerek, isteksizlik dahi olsa, beni yaratanın huzuruna durmam gerekiyor. Şeytan gelecek, uğraşacak, ama huşu bulamıyorsun, bu kadar günahın var, bunu yerine getirmiyorsun diyecek. Hiç oralı olmayacağız. Ben namaza durayım, eksiklerimi sonra tamamlarım. Benim Rabbimle aramda köprü namaz diyeceğiz. Yani huşu, rahatlık, huzur hissetsek de, hissetmesek de. Kendimizi namaz kıldıktan sonra elhamdülillah ne kadar güzel. Bir ibadetti namaz desek de, Sıkılsak da, terlesek de, Zor gelse de namaz. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin yanına, Şeytan geldi. İnsan kılığındaydı. Uzun bir hadistir. Sadece bu konu, yani namaz ile alakalı, Bir durumu sizinle paylaşmak istiyorum. Bu o kadar önemli bir fırsat ki, Düşünün, benim namaz kılmamı istemeyen, imanımı çalmaya çalışan, son nefeste bile iman üzerine bana türlü türlü desiseler, oyunlar sergileyecek olan şeytan kendini açığa vuruyor ve bu konuda bize önemli ipuçları veriyor. Şeytan o gün Allahu Teala'nın izniyle insan kılığında geldi. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin karşısına oturdu. Yaptığı hileleri şöyle anlattı. Ya Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem namazı tehir edilince onu da anlatayım. O her ne zamanki namaz kılmak ister kalkar onu tutarım. Ona vesvese veririm. Derim ki, henüz vakit var. Sen de meşgulsün. Hele şimdilik işine bak. Sonra kılarsın. Böylece O, vaktinin dışında namazını kılar ve bu sebepten O'nun kıldığı namaz yüzüne atılır. Şayet O kimse beni mağlup ederse, O'na insan şeytanlarından birini yollarım. Böylece onu vaktinde namaz kılmaktan alıkoyar. O bunda da beni mağlup ederse, bu sefer onun hesabını namazında görmeye bakarım. O namazın içindeyken, sağına bak, bak sola bak derim. O da bakar. O ki böyle yaparsa, yüzünü okşar, alnından öper. Bundan sonra ona, sen ebedi yaramaz bir iş yaptın derim Ve böylece onun huzurunu bozarım Sen de bilirsin ki Her kim namazda sağa sola çokça bakarsa Başka şeyler düşünürse Namazından gafil olursa Allah onun namazını kabul etmez Bunda da ona mağlup olursam Yalnız başına namaz kıldığında yanına giderim ve ona çabuk çabuk kılmasını emrederim. O da başlar namazını çabuk çabuk kılmaya. Tıpkı horozun gagasıyla yerden bir şeyler topladığı gibi. Bu işi yaptırmakla da ona başarı kazanamazsam bu sefer cemaatle namaz kılarken onun yanına varırım. Orada başına bir gem takarım başını imamdan evvel secdeden ve rükûdan kaldırırım. İmamdan evvelde secde ve rükû yaptırırım. İşte böyle yaptığı için kıyamet günü olacakları olur. O kimse bunda da beni yener. Bu defada namazda parmaklarını çıtlatmasını emrederim. Böylece o Beni tesbih edenlerden olur Ama bu işi ona namaz içinde yaptırmaya muvaffak olursam Buna da mağlup olursam Bu sefer ona tekrar giderim Namaz içindeyken burnuna üflerim Ben üfleyince o da esnemeye başlar Şayet o bu esneme esnasında elini ağzına kapamazsa Onun içine küçük bir şeytan girer Dünya hırsını, dünyevi bağlarını çoğaltır. İşte bundan sonra o kimse hep bize itaat eder. Sözümüzü dinler, dediklerimizi de yapar. Kardeşlerim, ilk önce namaz konusundaki tembelliğimizi ortadan kaldırmamız gerekiyor. Sonrası daha basit Allah'ın izniyle. Namazın farz olduğunu ve kılman gerektiğini bildikten sonra namazda parmak aralığı nasıl olacaktı? Hangi ayetten sonra, işte sureden sonra hangi e, sureyi okuyacaksın? Ayetleri nasıl bağlayacaksın? Bunlar sonraki durumlar. İlk önce bir namaza durmak lazım. Allah'ın huzurunda olduğunu bilmek lazım. Bu açıdan gelin, bir kısa yolculuğa çıkalım. Kardeşlerim, lütfen düşünün şimdi. Ana rahminde bize ayaklar takıldı. Neden? Burada yürüyelim diye. Bize mide verildi. Neden? Gıdalarla beslenelim diye. Göz takıldı niye? Görelim diye. Bütün bunlara biz muhtaçız. Allah'ın bize böyle nimetleri vermesi, böyle ihsanlarda bulunmaya bir ihtiyacı olabilir mi? Yaratan, yarattığından bir şey bekler mi ihtiyaç babında? Demek ki bileceğim ki namaza benim Rabbimin ihtiyacı yok. O yemez, içmez, uyumaz. Öncesi yoktur, sonrası yoktur. Doğurmamış ve doğurulmamıştır kimseye ama kimseye boyun eğmez. ihtiyaç sahibi değildir. Dolayısıyla ben kulluk görevim için namaz kılıyorum ve kılmalıyım. Bana az önce saymaya çalıştığım bunca nimeti veren Rabbime bu ikramlarına karşı nasıl şükür etmem? İşte, bir insana teşekkür etmem, ne kadar olması gereken bir davranışsa, bunca ikramlara karşı şükür vazifemi ibadetle yerine getirmem de, şükredenler diyarı olan cennete gitmeme inşallah vesile olacak diyeceğiz. Cennette, Maddi ve manevi nimetleri en ileri seviyede yine inşallah namaz kılanlar tadacaklar. Demek ki biz her iki alemde de Allah'a muhtacız. Her iki alemde de tüketenlerden olacağız. Rabbimizin bizi cennet nimetlerinden istifade ettirmeye ne ihtiyacı olabilir? ki bazen aklımıza gelir, neden namaz var diye. Rabbimiz bizi yoktan var etti. Bugün şöyle etrafta gördüğünüz bir ağaç olabilirdiniz, taş olabilirdiniz, bir hayvan olabilirdiniz, fakat insan olarak yaratıldınız. Bunun yanında bir Hristiyan, Yahudi, ...Budist veya Ateist de olabilirdiniz. Ama bugün... ...evet, Müslümansınız. Bu nimetler... ...bu koşuşturmalı hayatta aklınıza gelmiyor olabilir. Kirasıydı, evladıydı... ...evlenmesiydi, iş aramasıydı, hastalıklardı biliyorum. Ama bunlar gibi... ...daha o kadar büyük nimetler içerisindeyiz ki... ...biraz... Sakin bir zamanda durup düşünseniz parmak uçlarınızdan göremediğiniz o derinin altındaki kılcal damarlara nefes alıp vermenizden farkında bile olmadan vücudunuzda olan onca hadiseye işte bütün bunlar biz insanların o an aklımıza gelmeyen ama üstümüzde olan nimetleridir Allahu Teala'nın. Bize bir kalem Hediye etti birisi teşekkür ederim diyoruz. Hatta hiçbir şey hediye etmesine gerek yok. Ne kadar iyisiniz, ne kadar hoşsunuz, ne kadar yardımseversiniz. Çok hoşumuza gidiyor. Ya öyle deme işte teşekkür ederim falan. Ya bir bardak su, hanımının yaptığı bir yemek, annenin sofrasına oturdun. Kalkarken annen de hanımında ne bekliyor? Gözünün içine bakıyorlar değil mi? Beğendi mi? Çünkü bir emek var ortada. Eline sağlık. Çok güzel olmuş yemek. Allah razı olsun." dedin. Çünkü bu nezaket kuralıdır. İnsanlığın da gereğidir teşekkür etmek. Bana bu kadar nimet vermiş. Ben nasıl teşekkür etmem? Nasıl minnet duymam? Doktora gittiğimizde doktorun görevi bundan maaşını alıyor. Ama ameliyat oldu, bir şey oldu, teşekkür ederim. Değil mi? Halbuki maaşını oradan alıyor. Mecbur o ameliyatı yapmaya. Görevi o. Biz insanların böyle düşünmesi lazım aslında ama bu koşuşturma, bu debdebe, bu şehir hayatı bilemiyorum çokça bahanemiz var. Bir kulağımızdan giriyor, ötekinden çıkıyor. Birazdan bahaneleri de konuşacağız sizlerle. Evet kardeşim, teşekkür edeceğiz Allah'a. Peki nasıl teşekkür edeceğim? Ya Rabbi sana teşekkür ediyorum. Teşekkürle şükür, tamam. Şükürler olsun sana veya hamdolsun sana dedik. Ama bu tam olarak geçerli olmuyor. Bunun için bir kapının anahtarının olması gibi düşünün. Kapıyı buldun ama yetmiyor. Kapının anahtarı var. O da namaz. Çünkü... Allahu Teala kadın ve erkeğe akıl bali olan her Müslümana namaz kılmamızı emrediyor. Ve bunun üzerine şöyle de düşünmek lazım. Sadece bunu yapmak ve sonunda bunun ecrini, sevabını almamak da olabilirdi. Sadece namaz kılmanızı emrediyorum. Ama bununla yetinmedi Rabbimiz. Kur'an-ı Kerim'de okuduk değil mi? Daha önce hatırlayanlar vardır. Birçok ayette namaz kılanların vesaire ibadetleri yapanların cennetle müjdeleneceği var. Ya öyle olmasaydı? Cennet olmasaydı? Sadece bununla sorumlu tutulsaydık. Hem kendimiz için namaz kılıyoruz. Rabbime teşekkür ediyorum. Efendim hamd ediyorum. Kulluk görevimi yapıyorum. Hem de aynı zamanda kazanıyorum. Dolayısıyla... En açık teşekkür namazdır. Namaz olmadan ben Rabbime bir milyon kez teşekkür ediyorum, 186 trilyon kez günde hamdolsun, hamdolsun, hamdolsun, hamdolsun diyorum, eşittir sıfır. Namaz, matematikteki bir rakamıyla değerlendirilebilir. Namaz kılmadan yaptığınız her hayır, her hareket, her iyilik, Rakamsal olarak eşittir sıfırdadır. Değersiz demiyorum. Örnek olarak söylüyorum. Bir milyon tane sıfır toplayın sıfır. Ama namazı yanına eklediğiniz zaman bir. Yanına sonra sıfırı koy. On, yüz, bin. Namaza bütün vücudumuzla katılıyoruz. Öyle bir teşekkür yöntemi ki namaz... Elinle Allahu Ekber diyorsun, ayağını kullanıyorsun, e gözün secde edeceğin yerde, e dilinle ne yapıyorsun? Kıraat bildiğin kadarını okuyorsun Kur'an'da, başın oynuyor, aklını kullanıyorsun, kalbinlesin, hayalin bütün duygularınla ne yapıyorsun? Teşekkür ediyorsun yani bütün organlarını ve duygularını kullanıyorsun. Namaz kılmayan insan böyle bir teşekkürden mahrumdur. Milyarlar verseniz elde edemeyeceğiniz nimettir aslında namaz ama maalesef bu tercih edilmez. Bugün deseler ki bize mutlaka bir organını vereceksin. Şimdi biraz düşünelim, hayal ediyoruz ya, gözünü mü kaybetmek istersin? Bir duyu organı olacak bu ama bak, gözünü mü kaybetmek istersin? Koku alma duygunu mu kaybetmek istersin? Kulağını mı kaybetmek istersin işitmeyi? Veya konuşamamak dilini mi kaybetmek istersin? Ayağının mı olmamasını istersin? Şimdi birbiri ardına sıralandığı zaman hemen akla geliyor bir dakika. E görmek daha önemli gibi ama bakıyorsun ki önemsiz gibi görünen mesela tat almak çok basit gibi görünüyor. Ama bir sorun bakalım bazı hastalıklardan sonra hiç tat alamayan insanlara. Yani bana bunca nimet vermiş. Ben bunlardan birini kaybettiğim zaman artık göremiyorum. Alındı benden. Ve senin de dünya dolusu malın var. Sana bir teklif de daha bulunuldu. Evet gözünü kaybettin bunca yıl görüyordun. Bütün dünyadaki o malını vereceksin bana. Ne yaparız? O mal fayda vermez. Ama namazda bunu düşünmüyoruz işte. İnsan olarak her şeye sahip olmak istiyoruz. Dünyada ne varsa bizde de aynısının olmasını arzu ediyoruz. Ve bu isteklerimiz bitmiyor. Sadece bu dünya ile de yetinmiyoruz. Sonsuz hayatta da mutlu olmak istiyoruz. Cenneti istiyoruz. Diyoruz ya, peygamberimizle sallallahu aleyhi ve sellem beraber olmak, sancağı altında gölgelenmek istiyoruz. E bunları istiyoruz da kolay bir ölüm istiyoruz. Değil mi? Bunları elde etmeye gücümüz yetmeyeceğine göre bunu kimden isteyeceğiz? Soru bir. Öyle herhalde Her halde gökten, dünyadan, yıldızdan, bunu isteyemeyeceğiz. Hepsini ve daha fazlasını bilemediklerimizi yaratandan isteyeceğiz. E onu istemenin yolu da hocalarımız ne diyor? Allah'ı kendimizi sevdirmekle. Bunu nasıl yapacaksın? Bunun da yolu var, eserlerde geçiyor. Onun huzurunda her gün beş defa eğilmek, kul olduğunu itiraf etmek, boyun bükmek, secdeye varmak. Bu kadar basit. Tekrar ediyorum. Kendini Allah'a nasıl sevdireceksin? Her şeyin sahibinden bir şey isteyeceksin değil mi? Ya Rabbi kızımı koru, Ya Rabbi ahiretimi şöyle yap, Ya Rabbi annem vefat etti, ona bu dualarımı ilet veya şu hayrımı kabul eyle. Her şeyimiz Rabbimiz Celle o bizim. Kabul noktası merci orası. İster şu peygamberin kızı ol, ister bu Allah dostunun bir yakını ol. Değişmiyor, kulluk aynı. Kral da olsan, köle de olsan, kadın erkek olsan, zengin fakir olsan hiç değişmiyor. E peki bizim tek dayanağımız Rabbimiz Celle Celaluhu kendimize nasıl sevdireceğiz? Bunun yolu hiç kalbim temizdi, şöyleydi, böyleydiye varmadan, ilerleyen yıllara atmadan Allahu Ekber deyip, diye varmaktır. İşte biz böylece aslında namaz kılmakla Rabbimizin de huzuruna çıkmış oluyoruz. Burada hemen bir parantez açalım. Eserlerde okuyoruz. İnsan namaza başlıyor. Namaza başladıktan sonra bir süre o huzur, sevinç, neşe, ne diyelim huzur bunlar çok güzel ama belli bir zamandan sonra bu devirdaim'ın yavaşladığını heyecanın aksadığını veya azaldığını görüyoruz diyorlar ki mesela bir yemek yediniz bu yemeğin belli bir lezzeti vardır değil mi bir aroması vardır üzerinde siz acıktığınız için mi yemeği yersiniz yoksa o aromayı alayım dilimde o tat gelsin diye mi eğer karnınız açsa Yemekten küçük böyle bir parça sizi doyurmayacaktır. Sizin odaklanmanız gereken açlığınızdır. İlk baştaki bu heyecanlar, bu lezzetler her birimizde oluyor. Peki neyi unutuyoruz? Şeytanı. Şeytan da zaten her an namazda aklıma bir şey getirecek. Az önce bahsettiğimizde ilk bölümde olduğu gibi. Unutturmaya çalışacak, daha yarım saat var namaza diyecek Veya senin daha önünde çok uzun yıllar var diyecek neyse İşte diyor ki Allah dostları ve alimlerin eserlerinde görüyoruz Sen bugün ölecek misin gibi namazını kıl Namaz için belli bir vakit tayin etme Çünkü yarına çıkacağın garanti değil Acık önce yemek yiyoruz, susayınca su içiyoruz Uykumuz gelince uyuyoruz, İhtiyaçları gideriyoruz ama biz sadece et, kas ve kemik yığını değiliz. Aklımız var, kalbimiz var, duygularımız var, ruhumuz var ve biz yolcuyuz. Ahireti talep ediyoruz e gideceğiz. Talep etmesen de gideceksin. Aklımızın, kalbimizin, ruhumuzun ihtiyaçları ne olacak peki? Biz bunu nasıl karşılayacağız? Bugün namaz kılmayan insanlar, kardeşlerimiz onlarla görüştüğümüzde diyorlar ki ya bir boşluk var içimde. İçimde bir şeyler var ama bir türlü namaza başlayamıyorum. Yani bu boşluğu vicdanım söylüyor. Elhamdülillah ekseriyeti namazına başlıyor. Çünkü bu, bu büyük bir boşluk. Çok büyük bir boşluk. E karnım doydu, sırtım pek. Bebeklere de derler ya, anneler bazen sinirlenir. Ya daha ne istiyorsun evladım? Emzirdim, altını temizledim, gazını çıkarttım artık yat. Sürekli ağlayan çocuklara derler, bebeklere daha doğrusu. Yani her şeyini yaptım, daha ne istiyorsun? Dünya böyle, bir şeyler olacak. Bizim de ruhumuzu, sonsuz hayatımızı isteyen, akıl sahibi insanlar olarak, hem aklımızın gıdasını, hem kalbimizin ihtiyacını, hem ruhumuzun rahatını ancak el bağlayıp, başımızı önümüze eğmek, ve Rabbimizin huzurunda durmakla gıdalanmış olacağız. Değerli kardeşlerim, günde beş vakit namaz. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem meşhur bir hadisi şeriftir. Şöyle buyurmuşlar bu konu ile alakalı. Ne derseniz, birinizin kapısı önünde bir ırmak bulunsa, o kimse, o ırmakta, günde beş defa yıkansa, vücudunda kirden iz kalır mı? Sahabiler cevap vermişler, hayır efendim, hiçbir iz kalmaz, kir kalmaz. O zaman şöyle buyurmuşlar, işte beş vakit namaz da buna benzer. Allah namaz sayesinde günahları siler, temizler. Çünkü biz insanlar biliyoruz ki, Hata işlemeden, Yanlış yapmadan duramıyoruz. Bugün 20 yaşındasın, 60 yaşında namaza başlamak istiyorsun. Bu 40 sene boyunca işleyeceğin günahlar arasında ya ölüm sana gelirse? En basit hesap. Kardeşlerim, Gelin şimdi namaz konusunda en çok, tercih edilen bahanelere geçelim. Duyduklarım arasında en başta gelen daha gençsin, yaşlanınca kılarsın aldatmacası var. Bunu hemen düşünmek lazım. Bugün ölenlerin kaçta kaçı yaşlı? Hepsine acaba daha önceden evet şu zaman öleceksin diye bir haber mi geliyor? Hayır. Gençler de ölüyor. Dolayısıyla bu bahane hemen aklımıza geldiğinde diyeceğiz. Ya ben gencim ama yaşlanınca kılabileceğimin garantisi var mı bir de? Hadi diyelim yaşlandım, tamam 60 yaşına geldim. Onca namazım kılmadığım borçlar ne olacak? Deyip hemen namaza duracağız. Sonra Allah bağışlar, bağışlamayı sever. E Kur'an'da böyle buyuruyor. Dolayısıyla benim namazıma ihtiyacı yok ki, Affeder beni düşüncesi. Bu şeytandan gelen bir düşüncedir. Bugün insan abdest alır, tevbe eder. Ya Rabbi beni affet, huzurundayım dese, evet affeder. Bu düşüncemiz, itikadımız elbette var. Dilerse affeder. Ama bizim öğrenmemiz gereken bir şey var. Sen Allahu Teala'nın seni affedeceğini Nereden biliyorsun? Affedip affetmeme kararını Zatı verecek. O yüzden bu bahaneyi de hemen Geçeceğiz. Belki şöyle bir bahane de Aklımıza geliyor. Kılacağım ama bir türlü ezberleyemiyorum. Arapça dilim dönmüyor. Bu duaları Çok kısa bir sürede ezberleyebiliriz. Mesela ihlas Kevser, Nas, Felak Aynı gün içinde namaza başlayabiliriz Lütfen kendimizi kandırmayalım Dilim dönmüyor, ezberleyemiyorum Şu ana kadar dinlediğiniz türkülerin, şarkıların Kaç tanesi aklınızda? Melodisini duyduğunuz zaman Acaba kaç yüz tane nakarata eşlik edeceksiniz? Hiç mi hafızamız yok? Vardır. Hem de Allah bana yardım eder diye düşünüp duracağız. Dilim dönmüyor, ezberleyemiyorum bahanesini de ortadan kaldıracağız. Dünyaya ait o kadar çok şeyi ezberliyoruz ki, bizim ahiretimizle ilgili şeyleri de ezberleyebiliriz. Yine çok yoğunum, çok işlerim oluyor iş yerinden izin vermiyorlar gibi bahaneler de ön plana çıkıyor. Bunlar da engel değil. Sadece namazın hayatımızın en mühim işi olduğunu bir Müslümanın unutmaması gerekiyor artık. Kendimizi ona göre ayarlayacağız. Bir süre sonra bu sıkıntıların da geçtiğini göreceksiniz. Birçok dinleyicimiz, ''Abi ben namaz kılamıyorum lütfen dua edin'' dediğinde, ''Lütfen birim sorumlunuz veya yöneticiniz kimse, idareciniz onunla konuşun düzgün bir şekilde. Efendim 10 dakika, 15 dakika bana izin verebilir misiniz? Ben bu süreyi uzatmayacağım, istismar etmeyeceğim. İsterseniz takip edebilirsiniz. Sadece bir Müslüman olarak namazımı kılmak için abdest ile beraber 10 dakika istiyorum.'' Birçok kardeşimiz elhamdülillah anlaştılar ve bu sorun çözüldü. Yani biz bunu bahane olarak ön plana atmadıktan sonra, bu sorunu Allah'a havale edip de elden geleni yaptıktan sonra mutlaka bir neticeye varıyoruz. Bu bahane de ortadan kalktı. Ha bir eklemede bulunayım. Eğer iş yerinde sana namaz kıldırmıyorlar, sürekli İslam'a hakaret ediliyor böyle bir sıkıntı olduğu zamanda en kısa zamanda başka bir iş arayışı içerisine gir işine devam et ama bir yandan da etrafta namazını rahatça kılabileceğin bir yer ara yani bu kişiden kişiye değişiyor yine efendim yolculuktayım nasıl namaz kılacağım mesela oluyor ya böyle bir durumda da zaten Allahu Teala'nın bazı kolaylıkları var. Namaza başladıktan sonra bunları zaten öğreniriz. Seferi olmak var. Değil mi? Mesela. E ben abdeste zorlanıyorum. Tembellik var. Abdestin şartlarını öğrendikten sonra bir iki dakikada alınabilecek bir şey olduğunu öğreniriz. Efendim yaşlıyız. E namazda şöyle hareket yapamıyorum. Vesaire. O yüzden hiç kılmıyorum. Hayır. Her şekilde namaz kılınabiliyor. Mesela bel rahatsızlığınız var veya ameliyatı oldunuz, gözünüzle ilgili bir sorun var, eğilemiyorsunuz. Ona göre bunlar hepsinin bir çözümü olan şeyler. Hatta göz ucuyla dahi namaz kılınabiliyor. Bir ara bir eserde okumuştum, çok etkilenmiştim. Her hali değerlendirmişler alimlerimiz. Öyle ya, öyle olursa şu olur mu, böyle olursa bu olur mu diye. Beni çok etkilemişti. Diyor ki, bir gün denizdesin, denizde yolculuk yaparken gemin battı. Yüzlerce insanla beraber boğulma tehlikesi yaşadın. Bir tane tahta parçasına tutundun ya, artık boğulmuyorsun. O tahta parçasına tutunarak da namazını kılmak zorundasın. Efendim bütün vücudun felç oldu. Boynunu bile oynatamıyorsun. Vücudunun hiçbir yeri parmak uçlarına da de, kadar felç haldesin. İşte o anda da gözünle namazını ne yapman kılman gerekiyor. Yine bir başka şöyle bir bahane. Yer temiz mi? Ortam uygun mu? E kıble ne tarafta bilmiyorum. Bu mazeretleriniz varsa, e, temizlikten bir e, şüphen varsa, üzerindeki paltoyu çıkart. Secde edeceğin yer temiz olsun. E şimdi akıllı telefonlar var, pusulalar var. Veya etrafındaki insanlara sor, kıbleyi şimdi nereden bulacağım diye. Yine bunu sona bıraktım. Benim kalbim temiz algısı var. Tamamen saçmalık ve tamamen şeytanca bir cümle kalbim temiz siz benim kalbime bakar mısınız ben kimseye kötülük düşünmüyorum ki hayvanlara besliyorum insanlara iyilik yapıyorum şöyle temizim böyle güzelim mesela bunlar bilgisizlikten olan şeyler öncelikle böyle söyleyerek kendilerini daha böyle yüksek vasıfta hissettiriyorlar karşıdakine yani diyor ki, benim kalbim temiz, seninki kirli olduğu için sen kılabilirsin namazını. Ya Benim ihtiyacım yok yani. Şöyle bir konu. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem namazını her birimizden daha özenli ve sayı bakımından daha fazla sayıda kılmış mı? Evet, haşa senin kalbinin temizliğine kendisi ulaşamamış mı? Bunca milyarlarca insan, üstünden bomba yağsa da, aç kalsalar da, zulme uğrasalar da, tehdit edilseler de, namaz kılıyorlar mı? Onlardan daha mı temizsin? Tarihte ya namazını bırakacaksın, Allah'a inanacaksın, şey inanmayacaksın, ya da şöyle olacak, böyle olacak, seni diri diri gömerim, şunu şunu yaparım diyenlere ne karşılık verilmiş? Onlar namazlarını bırakmışlar mı? Hayır. İşten kovulmayı göze almışlar, dayağı göze almışlar mı? Evet. Sen hangi temizlikten bahsediyoruz? O senin görüşün kalbin temizli. Şöyle kalbini yarıp bir baksak manevi anlamda hangi pislikler var bilemiyoruz. Bu bahane en çok konuşulan, söylenen bahanedir. Çünkü bir insana namaz ağır gelir. Şeytan her türlü filmi, her türlü gereksiz şeyi yaptırır insana ama namaz için 5-6 dakika sürecek diyelim bir namazın farzını kılacaksınız, o dünyanın en ağır işi gibi gelir. Ve bir insan namaz kılmamak için de bir sürü bahane ortaya koyar. Hatta bugün, e Kur'an'da niye böyle, e bu niye şöyle, bu niye böyle diyen insanların çoğu Vicdanlarında aslında Allah'a da inanırlar. Kur'an'ın efendim olduğuna ve içindekilerin hak olduğuna da inanın kalben rücu ederler, yönelirler ama namaz ağır gelir işte. E, namaz kılarsam haram da işleyemem, e, işte o zaman içki de içemem. Neyse ben bunların hepsini bitirene kadar bir bahane bulayım nasıl olsa şu video kanalında veya bu yerde bazı şeyler var kafa karıştırıcı onlarla devam edeyim hayatıma unutmaya çalışayım ölümü vesaire zamanı geldiği zaman şöyle bir tevbe ederiz 3-5 fakiri doyururuz bir de umure gittik mi zaten sıfırlarız falan bu hayaller vardır kardeşim namazı emreden Rabbimizdir ...ve bize onu öğreten... ...bak böyle kılacaksınız... ...şöyle kılacaksınız diye haliyle... ...öğretici olan peygamberimizdir. Hiçbir ayet ve hadiste... ...ey kalbi kirli olanlar... ...namazınızı kılın... ...kalbi temiz olanlar... ...siz yan gelip yatın diye bir emir yoktur. Üstelik... ...kalbiniz temiz de daha fazla namaz kılmalısınız... ...temiz olduğunda. Öyle ya... ...secdeden başını hiç kaldırmaman lazım ona bakarsan. Yani... Bu ve benzeri daha fazla örnekler verilebilir ama bunları düşünecek olursak diyeceğiz ki kardeşim bunlar bahane bahane bahane. Ne benim hanımımdan ne kocamdan ne hocamdan ne babamdan annemden bugün kankam dediğim her gün saatlerce görüştüğüm insandan bir fayda gelmeyecek. Ben bir gün ya bir yoğun bakım ünitesinde, ya bir savaş meydanında, ya yolda yürürken, ya evlenmeden bir gün önce, ya da bir cenazeye giderken trafik kazasında, ya hastalıktan vesaire o ölümü tadacağım. Ve her günümün, her saatimin hesabı sorulduğu gibi, nereye baktığımın, ne konuştuğumun, nereye yürüdüğümün, İyi ve kötü tercihimin nasıl olduğumun, hangisini tercih ettiğimin, santim santim, saniye saniye hesabının sorulacağı gibi, namaz kılmadığım her anın, Allahu Ekber, Allahu Ekber nidasını duyup da, geçiştirdiğim o her vakit namazının hesabını vermek zorundayım diye düşünmeliyiz. Ve bu öyle bir hesap ki Burada da büyük bir yanlışlık var Bazı kardeşlerim mesaj yolladıklarında Abi namaza karşı böyle bir tembelliğim var ama içimden de şöyle bir şey geçiyor Allah nasıl olsa affedecek E cehenneme girip tekrar şuraya geçeceğim Vallahi cehennem bizim bildiğimizden daha Çok daha fazladır Korkunçluk bakımından biz şu an görmediğimiz için bazı şeyler bir kulağımızdan girip ötekinden çıkıyor olabilir. Anlıyorum insanız. Her birimizin böyle saçma sapan düşünceleri oluyor. Bugün, bilmiyorum daha önce başınıza geldi mi ateş yakarken, kibritte veya mangal yapıyorsunuz, semaverde çay pişireceksiniz, eliniz yandığı zaman saatlerce küçücük bir yanık ya, küçücük bir yanık. Nasıl seni rahat ettiremiyor? Küçücük bir yanıktan bahsediyorum. Bir baş ağrısı kardeşim. Bilmiyorum sinüzüt rahatsızlığı olan var mı? Kronik sinüzitte insan kafasını duvara vurmak istiyor saatler boyu. Bir migren, hanım kardeşlerimizin belli e, zamanlarındaki ağrıları. Şimdi bütün bunlar değerlendirildiği zaman ben nasıl cehennemi küçük görürüm? Nasıl ya işte cehenneme girer çıkarız. Bununla ilgili latifeler yapabilirim. Allah korusun. Kardeşlerim, Allahu Teala'nın Esmaül Hüsna'sında elbette ki bağışlayan, insanlara acıyan isimleri olduğu gibi kahreden ve buna benzer isimleri de vardır. Allah-u Teala'nın affına bizi yönlendirerek şeytan bizi kandırabilir. Ne olur? Namazın neden dinin direği olduğunu artık anlayalım. Namazsız bir hayatta ve dini yaşamda hayır yoktur. Namazı kılan dinini ayakta tutmuş olur. Ha ondan sonra tadil erkan cemaatle namaz namazda ''Yapmam gerekenler, onlar ikinci bölüm.'' ''Evvela namaza karşı bir iştiyak, sevgi ve ya Rabbi, işte huzurundayım.'' ''Sana şükürler olsun beni huzuruna kabul ettin. Yıllardır ben sensiz olduğumu zannettim. Bir türlü sana yönelmedim. Bugün de milyarlarca insan senin huzurunda durmuyor.'' bana bunu layık gördüğün için hamdü senalar olsun ne olur Allah'ım namazdan niyazdan ayırma bana kolay eyle sevgi ver gibi dua etmek lazım namaz aynı zamanda sorumluluk ben bilmem hocanın kızıyım şu abi ahirette böyle bir şey yok Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bir gün kızı Fatıma annemize kızım namaza dikkat et Sakın peygamber kızıyım diye güvenme. Aksi bir durumda ben seni kurtaramam buyurdu. Böyle bir sorumluluk. Herkesin tek başına çekeceği, tek başına kalacağı bir yolculuğun sonunda. Cennet ve cehennem var. Bizi bekleyen kabir var kardeşlerim. Yine hadisi şeriflerde geçiyor. Namaz mahşerdeki soruların ilki. Düşünebiliyor musunuz? Neden hırsızlık ettin? Neden yalan söyledin? Neden gıybet ettin?den önceki sual namaz. Ve şöyle bir müjde de var. Sen namazını kıldın. Zaten bu namaz eğer hırsızlık yapıyorsan, eğer zina yapıyorsan, eğer içki içiyorsan, eğer dilini tutamıyorsun, ikide bir gıybet ed ediyorsan onların da azalmasına ve bir süre sonra o kötülüklerden uzaklaşmana yardımcı oluyor namaz. Demek ki şunu öğrendik. Efendim ben örtülü değilim. Allah bir hanım için örtünmeyi farz etmiş. Ben bu farzı yerine getiremediğim için namazı da kılmıyorum. Ben ilerleyen yıllarda hem örtüneceğim hem namazımı kılacağım. Veya ben bugün uyuşturucu kullanıyorum. E nasıl namazımı kılacağım? ben bugün hırsızlık yaptım, ben bugün faiz yedim, ben bugün şunu yaptım, bu büyük günahı işledim, e aynı zamanda bu olmaz ki ben Rabbimden utanıyorum, diyorsanız, en önemli utancınızı, Allah sizi beş vakit gel kulum, gel kulum, gel kulum dediği halde gelmeyeceğim demek olan namazsızlığı düşünün ve ondan utanın. Lütfen, güzel insanlar, sizin haberleriniz geliyor, mesaj yolluyorsunuz, bazen onları paylaşıyorum. Kardeşlerim diyor ki bunları niye paylaşıyorsun? Ya neyi paylaşacaksın? Yediğin yemeği, giydiğin tişörtü, gereksiz bir şey değil, bir insanın daha Allah'ın Celle Celaluhu huzurunda durup Allahu Ekber demesinin güzelliğinden başka bana, başka bir getiri, başka bir para, başka bir değer gösterin. Haydi yeni haberler gelsin bu programdan sonra inşallah kalplerin sahibi olan kendisinden habersiz yaprağın bile kıpırdayamadığı küçücük bir çakıl taşını bile gereksiz bir şekilde yaratmamış her şeyden bütün konuşulanlardan hatta konuşulmayan sinelerde olanlardan bile haberi olan ey Rabbimiz Celle Celaluhu ne olur kardeşlerimize namazı sevdir şu dakikalar içerisinde, belki de vicdanındaki kıpırtamalar, o gözündeki buhurlanmalar, bunun sebebi olacak. Bu kardeşlerimizin seninle buluşmasına bizleri vesile kıl, bizleri de ne olur? Namazı sevdir, namazdan ayırma, doğru yoldan ayırma, ayağımızı sabit kıl. Bizi şaşırtma doğruyu söylet ya Rabbi amin. Kardeşim, namaz vakitleri belirlenmiş olan bir farz aynı zamanda. Zaman da düzene giriyor. Vakti çarçur etmeden kullanıyoruz namaz sayesinde. Ve mahşer yerinde Allah'ın arşının gölgesinde gölgelenecek yedi sınıf sayılıyor. Çok meşhurdur, yedi sınıf. Adil yöneticiler vesaire diye ne biliyor musunuz bir tanesi? Kalbi mescitlere bağlı olan kimseler. Hanım kardeşlerimiz için evinde namaz kılanlar için. Yani ezana bunu çevirmişler. Yani ezan, namaz, cami, gözüm camide kulağım ezanda. Namazı önemseyenler. Kardeşlerim her şeyin bir zekatı vardır buyruluyor. Zekat biliyorsunuz. Bedenin zekatı da namaz, hatta kuşluk namazı diye de geçiyor. allah Teala'nın huzurunda olmanın en güzel hali, en yakın olunan hal diye buyrulan secde hali de namazın içindedir. Namazda iftitah tekbiriyle başlar, Allahu Ekber deriz. Niyet ettikten sonra, Ya Rabbi senin huzurunda, şu kulun tüm günahları, hataları sana malum. Ama şimdi bütün dünyayı geriye atıyorum. Hanımdı, çocuktu, kocaydı, iş yeriydi, partiydi. Efendim şuydu, sen varsın. İftitaht tekbiri. Sonra kıyamdayım. Sonra kıraattayım. Sonra rüküdeyim. Sonra işte o secdedeyim. Tahiyyatı okudum. Selamımı verdim. Ondan sonra gelsin dualar. İstediğini söyle. Ya Rabbi, Ya Rabbi, Ya Rabbi. Her şeyden zengindir. Hiçbir şeye ihtiyaç yok. Ama namazını kıl. Namazını kıldıktan sonra görevini yerine getirmiş olmanın mutluluğu huzuru içerisinde Evet eksikleriyle dilin dönmedi Arapça şunu telaffuz edemedin düzeltmeye çalışıyorsun. Elini aç ya Rabbi. İstediğini de iste ama evvela Rabbin için namazını kıl. Kardeşlerim gelin kendimizi daha fazla kandırmayalım. Yüreğinizin sesini dinleyin. Nice insan, zengindi, sanatçıydı, şuydu buydu, milyonlarca insan namazsızlıks vesilesiyle huzursuz, müptela olmuş. Eğlenceler, gazinolar, diskolar, zevkler eyle ama bunların hepsini toplayın insanlar yine mutsuz. Çünkü vicdan bağırıyor. O vicdanı bastırmak için içki içiliyor, kumar oynanıyor. O vicdanı bastırmak için, Ölümü hatırlamamak için, Müzikler dinleniyor, Daha komik şeyler tercih ediliyor, Ama o vicdanın sesine kulak vermezsen, Yarın Allah korusun, Cehennem bekçilerinin, Görevli meleklerin nidalarına muhatap olacağız, Rabbimiz Celle Celaluhu, Namazlarımızı kabul buyursun, Eksikleriyle, onları telafi edecek hayırlı bir ömür nasip eylesin. Evlatlarımıza, akrabalarımıza ve Müslümanım deyip de namaz kılmayanlara da o huzurda durmayı, namazı dost doğru kılanlardan olabilmeyi nasip eylesin. Bizlere de sizlere de sırat-ı mustakim üzere yaşamayı ve şeytana kanmadan son nefeste iman ile buyurun Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abdühü ve resulühü diyerek çene kapamayı nasip eylesin. Amin, amin, amin. Velhamdülillahi Rabbil alemin.